Bugün bize misafir geldi. Öyle mi? Kim geldi benim? Efendim, bizim dayıoğlu ailesiyle geldi. <gülüyor> yatılı mı yatısız mı? O ne demek birader? Yani yatılı mı kalacak yoksa gece kalmadan gidecek mi? Herhalde gelmişken bir 10-15 gün kalırlar. Ya Acıbat o zaman ona misafir denmez. Bizim eve birileri taşındı denir. Hiç misafir öyle olur mu yahu? Nasıl olurmuş misafir efendim? Misafir dediğin akşam üzeri gelir, yatsı okunduktan en geç yarım saat sonra gider. Olur mu hiç öyle şey? Bizim dayıoğlu başka şehirden geliyor. Öyle hemen gitmez. Gitmesini beklemek de olmaz efendim. Aç bırak yemini suyunu verme. En fazla iki gün dayanırlar sonra giderler tıpış tıpış. Aç mı bırakayım? Ev'e gelen misafir aç bırakılır mı hiç? Allah ne verdiyse dolabından çıkarır ikram edersin. Ya birader sen iyice saçmaladın. Bunlar 15 gün kalacak diyorsun. Her gün 3 öğün yeseler 15 çarpı 3 eşittir 63 öğün yemek eder. Sen yardım kurumu musun da bu kadar yemek yediriyorsun millete? Karagöz, senin aklın gibi matematiğin de zayıf. 15 çarpı 3 45 eder. Sen 63 eder diyorsun. Evet, 63 eder hatta 73 eder. Ben sana matematik hesabı yapmıyorum ki öğün hesabı yapıyorum aklün evvel. Şimdi sizin dayı oğlu ve ailesi 15 günde 45 öğün yemek yiyecekler. E bunların canı çay isteyecek. Çayın yanında kuru pasta, kuru yemiş yiyecekler. Bunlar kuru kuru gitmez. Çocukların da canı kola çekecek. Hanımı meyve isteyecek. Yani senin anlayacağın senin bir yıllık erzak 15 günde bitecek. Ay ay ay içime fenalık getirdin Karagöz. Ne yani? Bu kadar ince hesap yapıp eve misafir almayalım mı? Devir eve misafir alma devri değil birader. Devir eve misafir gitme devri. Bak senin dayı oğul akıllı tasarruf yapıyor. 15 gün sizde, 15 gün bir başkasında kalır. Tasarrufun da alahasını yapar. Ya böyle tasarruf olur mu, khara Göçebek göçebe kervallar gibi oradan oraya koşturacaksın. Sen tasarruftan ne anlarsın birader? Ben evime misafir sokmayarak tasarruf edeceksem, yapmak istemiyorum öyle tasarruf. Misafirsiz ev ruhsuz olur derdi baba. O eskidendi. Bazen eskiyi özlüyorum Karagöz. Eski kafalasın ya ondandır. Yok ya ondan değil. Bak, konuştuğumuz meseleye bak. Misafiri nasıl memnun ettireceğimizi değil de, ondan nasıl kurtulacağımızı konuşuyoruz. Eskiden misafir demek, bereket demekti. Misafir yük olmamak için ayrı bir ince, nazik. Ev sahibi misafirini rahat ettirebilmek için ayrı bir inceydi. Şimdilerde ise aman eve misafir gelmesin diye... ...gece ışığını açmayanlar, kapı çalınca bakmayanlar var. Erzağın iyisini kendi yiyip misafir gelince çayla geçiştirenler var. Aman Karagöz, sen böyle diyorsun ama... ...sabahtan beri misafirin yan etkilerinden, zararlarından bahsediyorsun. Maksat yermek değil Hacı Yuvat. maksat misafirin kıymetini anlatmak dinleyicilerimize. Bence maksat hasıl oldu. Süremiz de doldu. Öyleyse hepinizden, öyleyse hepinizin evinden bereket eksik olmasın. Her ne kadar sürçülü izan ettikse... Af ...affola! <gülüyor>